Devam edelim, bu dağıl günah 66. ayet gelişeceğim. İnsanların özellikle inkârı meydini insanları, avsalalarına sığdıramadıkları bir köyünün üzerinde söylüyor. Bu insanlar hiç yaratılmışlarımızın başlangıcını düşünmeden biz nasıl olur da öleceğiz, yaşa başını isteyeceğiz diye düşünüyoruz. sonra diriltilmek dolu oluruz. Bakın İstahar'ın gelinme bu ay gelinme senter'de bu, bu gibi düşünce sahiplerine verdiği cevap çok var insan, الْاِنْسَانُ اَا اِذَا نَانُسْتُوا لَسَوْفَ اُخْرَضُكَانُ İnsan, ben öldükten sonra var mı? Biri olarak çıkartılacağı der. Gerçekten, bir varlığı düşündükten sonra onun yok olmasıdır. Belki kabul edebiliriz. Fakat o yok olduğunu kabul ettiği o varlığı tekrar geriden var olmasıdır. Kabul etmektedir. Çok yok. Neden? Sırfızlık başından başından, ilk alıkasından itibaren takip edildi. İnsanoğlu varoluş halkasını görür, yokoluşu da görür. Fakat bundan önce ve sonra görmediğini fakat zorlu olarak kabul etmesi gereken iki halkayı görmekte zorunda. Bunun için Kur'an-ı Kerim dizi 67. ayet perimede Diyor ki, ey insatta halkayı, ilk halkayı görmek gerekiyor. O ilk halka nasıl gözükür bakacağız? Onu kavrarsak veya kabul edersen, önünden sonra günlük işi de öyle de kabul etmektedir Allah'ın gidiyor. Onun için diyor ki, ''Evela yevkurun insan." İnsan neden hatırlamak? Neden düşünmez? Çünkü gitmez, anlar, hatırlamak, düşünmek lazım. İnsan niçin düşünmez? Şu "Enna falaknahu min hablu walam yeku shay'a" biz onu daha önceden. Kendisi hiçbir şey değil, sen ama Ama yoktur. Bize soranla doğru kaderlik ölmüş. Ergilenip bir tarifte. O tariften dokuz ayıcı kalamadık, ayıcıları seyrederse, ayıcıları, ayıcıları. Fakat olmalı mümkünleri yoktur. Yoktur. Yoktur. Evet. potansiyel dansiyel olarak hücrelerimiz, hamlelerimiz, yapabalarımız da var ki. Onu da düşünün. Bir tane ilk insanı kadar. Yoktur. Hel atea anel insani Hînul minebzehri Lemleek İnsan üzerinden henüz anılmayacak, anılmaya değmez, anılmaz bir şey, bir varlık, yani bir yokluk olduğu bir zaman geçti. Yani bir zamanlar insan yoktu öyle değil mi? Biz işte o ilk altyapıyı Hatırlamadığımız zaman, dünyaya geldiğimiz tarihi itibariyle başlayan halkayı, ölümle biten o halkayı yok olmuş halkasını da, da mecburen gördüğümüz için kabul ediyoruz, fakat öldürülüyoruz. Peki dediğim gibi, o var olduğumuz halkanın ölmesini hatırlamadığımız zaman, Yoktu o zaman. Niye bunu hatırlamıyor? Niye bunu zikretmiyor? Niye bunu alarak ölüm almıyor, zikret almıyor? Şimdi mantıkken düşünelim. Arada ben bu karton parçası ufak var parçalara ayırdım. Bu parça olmaktan Ulaşsam, satın alırken, bir tane importlarsam, gerekli malzemeleri elime alsam, tekrar bu parçaları bir araya getirip bunu bu hale olmazsa bile ne yapabiliriz? Böyle bir bütün halde getirebiliriz. Fakat bu karton hiç, yoksa, hiç yok hiç yok, hiçbir bir yok. Tam olarak nasıl bir düzenliyoruz ya? Değişmiş olanı tekrar yeniden meydana getirmek mi daha zor? Yani olmayan bir kartonu meydana getirmek mi daha zor? Kartonu parçaladıktan sonra tekrar yeni bir karton veya bir kağıt parçası ortaya çıkarmak mı daha zor? Elbette ki yokluktan varı meydana getirmek lazım. Cenab-ı Allah için zor hiçbir şey yoktur. O bizi yoktan var ettiğine göre bize mantığımızla hitap ediyor yani Cenab-ı Allah yoktan bizi var ettiğine göre vardan toprağa dönüştürdükten sonra niçin var edemez? Bunu soruyor. Onun için ondan sonra da Cenab-ı Allah o inkarcıları tehdit ederek buyuruyor ki fe rabbika ey muhabbet Rabbine yemin olsun lenahşuran nebun onları haşredip bir araya getireceğiz, toplayacağız. Haş, toplamak. Bir araya getireceğiz. Dünyaya sırayla geliyoruz. Değil mi? Sırası gelen gelir, sırası gelen gider. Sırayla geliyoruz, sırayla geliyoruz. Bütün insanlar bir aradan ol Ama Cenab-ı Allah bahşerde bundan farklı olarak ...bütün mahlukatı, insanları... ...surun... ...sura bir defa İsrafil'in... ...hücresiyle... ...ayağa kalkar. فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَمْظُرُونَ Bakacaksın ki... ...hepsi ayağa kalkmışlar... ...etraflarına bakılır. Hazır edileceğiz. لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ Ve onlara ölümden sonra dirilişin olmayacağını telkin eden şeytanları da hasredecek. Çünkü her bir kafir şeytanıyla beraber birlikte cehenneme götürülecek. Orada çünkü şeytan insanı ebedilik vaat ediyor. Cennet vaat ediyor, ölümsüzlük vaat ediyor veya dirilmeyeceklerini vaat ediyor. Cehennem yok diyor, cennet yok diyor, vesaire vesaire. Cenab-ı Allah herkesin şeytanını onunla birlikte cehenneme götürecek ki o şeytanın yalancılığı da orada artık zorunlu olarak görülsün, anlaşılsın ve her ikisinin azabı da böyle bir lakat kat thumma لَنُخْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّ Cehennemin etrafında, çevresinde dizleri çökmüş olarak hazır edeceğiz. Dizleri çökmüş olduğu, diz çökmüş oldukları halde cehennemin etrafında onları hazır edeceğiz. Sırası gelen dökülmek üzere. Lanazgana min kelli şi'at, aylım aşedu al-Rahman atiya. Her grubun kafirleri aynı derecede değildir. Kiminin küfrü diğerinden daha şiddetir. Cenab-ı Allah ise adaletlidir. Küfrü şiddet olanı bile şiddet olmayandan ayırır ve küfrün şiddetine göre herkesi ayrı ayrı asaflandırır. Onun için Peygamber ve sellem ne buyuruyor? Cehennem ehli arasında azabı en hafif olacak kişi, ki bunun Ebu Talib olduğunu zikredilir, kişi cehennem onun topuklarına var. Cehennem ateşi yüksekliği topuklarına kadar gelecek. Ama bazen ondan dolayı beyni kaynayacak. Allah. En hafifi bu. En ağırını tasavvur edemiyoruz. Bunu bile tasavvur edemiyoruz. Bazen işte bunun için diyor ki ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ min kulli شِيَةٍ bir kafir topluluğundan söküp çıkaracağız kim en <Sessizlik> eşedürah Rahman olan Allah'a karşı baş kaldırıcı özelliği İsyankarlığı daha şiddet olanı da aralarından çekip ayıracağız daha fazla azland bakmıştı Cenab-ı Allah herkesin her halini bildiği için ve herkesin her yaptığı amel defterine kaydedildiği için, amel defterinde kaydedilenler daha insanlar ve mahlukatın tamamı yaratılmadan önce, levh-i mahfuzda yazıldılanlarla her şeyiyle büsbütün birebir örtüştüğü için, Cenab-ı Allah da herkesin her bir halini bilir. Ama burada bakın çok dikkat çekici bir ifade var. Eyyuhum eşeddü al-rahmani etida. Rahman Allah'ın Rahman ismini zikrediyoruz. Rahman olan Allah'a karşı onların hangisi daha çok isyankarlık, mütemerridlilik, daha çok baş kaldırıcılık yapıyor diye hangisi ise onu çekip çıkaracak? Yani, rahman olan Allah'a kaldırmak değil. Ona zilletle itaat etmek icap eder ki onun rahmetinden istifade olunabilsin. Rahman onlara merhametiyle muamele etmek isterken onlar o rahman Allah'a baş kaldırarak rahmetinin kendilerine ulaşmasının önünde bir set çekmiş oluyorlar. Ve böylelikle Rahman'ın rahmaniyetinden istifade edemiyorlar müminler gibi. Onun için her bir isyan bir rahmeti gülkede bırakır. Allah'ın rahmetini celbetmek istiyorsak üzerimize onun emir ve buyruklarına itaati ileri ileri taşımamız lazım. Daha ileri götürmek istiyorsak. <gülüyor> ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَهُمْ اَوْلٰى بِهَا صُمِيَّ Üstelik biz şüphesiz biz oraya girmeye kimlerin daha layık olduğunu en iyi bilenleriz. Kimlerin girmeye layık olduklarını, kimlerin oraya girmeyi hak ettiklerini çok iyi biliriz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ilim ne? İlim, bilginin hakikate mutabık olması demek. İlim, hakikate muhalif ise ona ilim devrilmez. Cenab-ı Allah'ın bildiği hakikatin kendisidir. Dolayısıyla o kimin cehennemlik olduğunu biliyorsa o cehennemi hak ettiği için cehennemdir. Ve onu o hakikati bilen olarak allah Teala onları hallerine göre ne yapacaktır? Hak ettikleri ceza ile karşı karşıya bırakacaktır. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَالِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْبُئًّا Aranızdan oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin üzerinde mutlaka yerine getirmesi gereken bir haktır. O bu hakkı üzerine almıştır. Yani bunu gerçekleştirmeyi ahmet etmiştir. ayet Kerime bazılarına göre hadisi şeriften hareketle mesela tabi müfessirlerinin imamı kabul edilen Mücahit böyle demiştir. Herkesin oraya uğraması demek ondan kasıt hararetli hastalıklar, ateşli hastalıklar ve diğer hastalıklar. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki: Rummadan sıtmadan kıvranan ashabından birisini ziyaret ettiği esnada "Müjde olsun sana." diyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "O ...benim ateşimdir. Yani umma, sıtma Benim ateşimdir. Ben onu... ...mümin kuluma... ...musallat ederim ki... ...ahirette... ...cehennem ateşinden... ...onun payı olsun diye. Yani... ...onun ahiretteki... ...cehennem ateşinden payını... ...dünyada ben ona... ...sıtma olarak... Veya başka hastalıklar olmadan İmam Mücahit böyle açıklamış. Diğer görüşe göre bu ayet-i kerimenin tahakkuku ahirette olacak. Evet, herkes cehenneme uğrayacaktır. Ancak cehennemde kalmayacak olan için cehennem Sadece hararetsiz, kuru bir geçit yeri olacaktır. Hiçbir şekilde cehennem azabı görmeyecek olan için geçip gideceği selametle, geçip gideceği yer olacaktır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam için dünya ateşinin berden ve selamen olması gibi. selim ve selamet olması gibi. Bir süreliğine kalacak olan müminler ise günahları kadar veya çeşitli vesilelerle oradan çıkacakları zamana kadar kalacaklardır Allah'ındadır. ثُمَّ الْنَجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُوا الْغَالِمِنَ ف۪يهَا <gülüyor> جِذ۪يهَا Ayet-i devamı zaten az önce yaptığımız son cümledeki izahı ayrıca izah ediyor. Sonra bizler takva sahibi olanları kurtarırız. Yani onlar cehenneme uğrasalar bile kendileri muttakîdiler. Bu sefer biz onları koruruz. Muttakî demek tehlikelerden kendisini koruyan demektir. Günahlardan, haramlardan tehlikenin asıl kendisi odur dünyada bu demektir. Günahlardan, haramlardan kendilerini koruyanlar sakınanlar. İşte dünyada iken o kendisini koruduğu gibi ahirette de Allah onu cehennem ateşinden koruyacaktır... Takvanın karşılığı takva işte. Kurbanın karşılığı korunma... Ve, Ve orada zâlim olanları dizleri üstüne çökmüş halde ne yaparız. Bırakırız. Orada ebediyen kalırlar. Diz üstü çökmüş halde kalırlar. Yalnız kalırlar. Kafirler o kadar sığ, akıllı ve düşüncelidirler ki onların bu akıllarının sığlıkları Yetersizlikleri çeşitli hal ve hareketlerinde ortaya çıkar, tutumlarında ortaya çıkar. Şimdi okuyacağımız aynı kelimeler bunlara örnektir. Diyor ki: Ve <gülüyor> iza tutla aleim ayetuna <gülüyor> Nitelendirme dikkat edelim. Onlara ayetlerimiz apaçık bir halde okunacağı zaman.